Yıldızlı yarış sunan Çelenk Bağfra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyoda harçtan sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün size İstanbul'un Asya yakasında dönüştürülmüş. İki farklı endüstriyel yapıdan bahsedeceğim. Dönüştürülmüş diyorum. Çünkü her ikisi de bir restorasyon, renovasyon çalışmasından geçirildikten sonra kültür, sanat, eğitim ve hafıza bellek ya da tarih alanında araştırmalar, sergilemeler ve etkinlikler için kültür merkezlerine dönüştürüldü. Dünyada bunun sayısız örneği var. Eski endüstriyel yapıların, örneğin fabrikaların ya da endüstriyel komplekslerin e, yerel yönetimler e, ya da özel sektör tarafından kültür, sanat alanına kazandırıldığını sıklıkla duyuyoruz. Türkiye'de de örnekleri var şüphesiz. E, i̇lk e, akla gelenlerden biri, başlangıçta iyi bir örnek olarak karşımıza çıkan Santral İstanbul. Doğu Bilgi Üniversitesi tarafından dönüştürülen ama yıllar içinde biraz daha üniversite kampüsüne indirgenmiş bir hale geldiğini o kültür sanat merkezi ya da müzecilik anlayışından bir nebze uzaklaşıp çok da sürdürülemediğini görmüş olduk. Umarım bu örneklerin kaderi de bu biçimde olmaz. İlk ziyaret edip size anlatmak paylaşmak istediğim mekan gazhanede Mutlu Son başlığıyla Gazete Duvar'ın da haberleştirdiği Cemer Cs'den alıntılıyorum bir mekan müze gazhane Hasan Paşa Gazhanesi çok uzun yıllardır gönüllülerin dönüştürmeye çalıştığı Hasanpaşa Paşa Gönüllüleri gazhane gönüllüleri adıyla Kadıköy'de ki oraya bağlı olan Hasan Paşa Gazanesi'nin nihayet İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yani yeni yönetimi tarafından büyük uğraşlarla halka açık. Bir kültür, sanat, eğitim e, merkezine dönüştürüldüğüne bu yaz itibariyle şahitlik ettik. Temmuz'da açılışı yapıldı. Birkaç güne yayıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da açılışa bizzat katılmıştı. Projeyi bizzat e, yönetiyordu. Ama arkası çok uzun uğraşlar olduğunu dile getirelim. Ve bu Temmuz itibariyle kente kazandırıldığını vurgulayalım. E, Narcisane kanım. Çok iyi bir e, kazandırma, dönüştürme, restorasyon, renovasyon e, projesi olarak hayata geçmiş durumda. Hakikaten kültür sanatın geniş spektrumunda pek çok etkinliğe yer veriyor. Profesör Afife Batur'un adına, mimarlık tarihçisinin adına kütüphane yapılmış durumda. Çok güzel bir uygulama var. Hakikaten vakit geçirmek isteyeceğiz. Üst katına da çıktığınız zaman rahatlıkla kitabınızı okuyup aynı zamanda gazhanenin manzarasına da bakabileceğiniz küçük ölçekli de olsa bence kompakt güzel bir kütüphane yapılmış. E, şehir tiyatrolarına tahsis edilen bir tiyatro e, salanı var. Çok iyi bir anlayış şüphesiz. İçinde kafeler yine Beltur tarafında işletilen e, restoranlar e, var. Dolayısıyla vakit geçirebilir özellikle Kadıköylüler çocuklarıyla çocuk atölyeleri var. Bir iklim krizine özellikle öncelik veren iklim müzesi var. Ne kadar süreceğinden tam emin olmamakla birlikte oldukça kalıcı, oldukça uzun süreli bir sergi olduğu anlaşılan karikatür, Türkiye karikatür tarihine, Adanmış bir sergi daha var İzlettin Çalışkan'ın çalışların çok özür dilerim sevgili İzlettin Çalışların zaten bu alanda da farklı çalışmaları bulunan bir ismin küratörlüğünde yapılmış iyi bir seçki Türkiye'nin önde gelen karikatür tarihine geçmiş isimlerinin biyografik bilgileri de var orijinal karikatürler de var pek çok bu konuda görsel ya da yazılı malzeme bir araya getirilmiş. E, atölye alanları depo alanları açık alanlarda dolaşabileceğiniz yerlerde yerleştirilmiş heykel ya da görsel sanat yerleştirmeleri söz konusu konserler yapılabiliyor kaldı ki açılış döneminde yapıldı performans stüdyoları var yine Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nın e, mekanları var bu e, tiyatro ve konser salonları var. Ee, endüstriyel yapıyı yani bu gazhanenin tarihini anlatan sergiler ve işte müze gazhane olarak geçen e, kısım var. Tam anlamıyla bir kültür sanata ayrılmış bir e, komplekt aynı zamanda gündelik hayatınızda da hafta sonu e, ailenizle arkadaşlarınızla e, çoluk çocuk rahatlıkla vakit geçirebileceğiniz farklı farklı etkinliklerle mekanı deneyimleyebileceğiniz bir yer. Umarım Programasyonuna da iyi bir bütçe ve ekip adanmış ve ayrılmıştır ki sürdürülebilir olur. Genelde bu tarz yapılarda maalesef yaşadığımız... Dezavantaj, başlangıçta iyi bir yatırım, mekanın gerçekten iyi dönüştürülmesi, kazandırılması, yeni mekanlar kazandırılması, hatta başlangıç sergilerinin programının da hakkıyla yapılması ama sonrasında o programı devam ettirilebilecek, ekiplerin daimi, ekiplerin kurulmamış olması ya da programların devam ettirilmesi adına bütçe ayrılmaması nedeniyle mekanların yavaş yavaş kültür sanat hayatı içinde hem e, eskimesi, hem de devamlılığın programların sürdürülebilirliğinin ya da çeşitlenmesinin önünde engel teşkil etmesi. Umarım gastronominin başında bu gelmez. Ben Daha önce programlarıma da çeşitli vesilelerle konuk etmiş olduğum, yıllar içinde de yollarımı çok kesiştiği bir fotoğraf ve görsel sanatçının orada retrospektif niteliğinde bir sergisi var. Onu da gündeme getirmek istiyorum. Serkan Taycan daha önce çeşitli vesilelerle özellikle iki deniz arası, İstanbul Bienalinde de 2013 yılında gösterilmişti, İki deniz arası. Vesilesiyle radyoya konuk ettiğim bir sanatçı onun e, müze gazhanede gazhane galeri olarak geçen bölümde e, retrospektif nitelikli yani uzun yıllardır ortaya koyduğu e, çalışmalara e, yer veren işte 2007 itibariyle e, başlıyor günümüze kadar e, farklı farklı ziyaret. Dizileri serileri e, diyelim onlardan seçkilere yer veriyor kente doğru sergisi yine Temmuz'da açıldı şimdilik en azından Ocak 2022'ye kadar gezilebileceğini buradan e, vurgulamış olalım neler var Serkan Taycan'dan habitat çalışması var. 2007-2009 tarihleri arasında mekanın poetikası, bellek ve coğrafya gibi kavramlar odaklanan bunlara odaklanarak fotoğraf üzerinden yaptığı yolculukların ürünü niteliğinde bir seri Habitat E, kendi çocukluğuna da gidiyor Serkan Taycan Antep'li. E, babasının görevi nedeniyle de Urfa, Antep, Hatay gibi coğrafyalarda çok e, vakit e, geçirmiş bir isim. Oradaki e, gördüğü ya da görmediği yerlerle bağlantılar kurarak bir fotoğrafik bir anlatı kurguluyordu e, Habitat'ta. Kabuk Varyemer akabinde e, üniversite için taşındığı, İstanbul'da İstanbul'un çeperlerinde inşaat e, kökenli de şehir planlama ve inşaat mühendisliği kökenli de bir isim. E, Serkan Taycan onun da belki e, yeri var. Kentsel politika mekanının politikası ve kent hakkı üzerinden kabuk başlıklı. Bu sefer kentin çeperindeki yeni inşa edilmiş yerleşimlere e, odaklandığı bir seri 2010-2012 yılları arasında e, çeperden merkeze meydana İndiği bir e, seri niteliğinde de Agora var adı üstünde kentin belli başlı meydanlarında hatta e, kamusal alan olarak algımıza e, yerleşmiş olan belki tartışımlarında olan AVM'lerin kendi forum alanlarına meydanlarına dahi baktığı bir nokta vardı Cevahir üzerinden ama Taksim Meydanı gibi örneğin meydanların kimliğine bakmaya çalıştığı bir seri var 2014-2015'te ve nihayet iki deniz arası 2013'te aslında Gezi döneminde de aktivist yanını da ortaya çıkarttı ve Kanal İstanbul projesiyle ilişkisi var yani Karadeniz'de Marmara Denizi arasında Kanal İstanbul'un açılacağı hatta bir yürüyüş rotası dört etaplık, dört günlük de diyebiliriz buna bir yürüyüş rota Ben de birkaç kere bu rotaların farklı etaplarını yapma fırsatı buldum. 2013'ten günümüze kadar bambaşka bir deneyim. Zaten rota yapabileceğiniz haritalara da orada ulaşabiliyorsunuz. İki deniz arasının hem haritasına hem de kent ve doğa ilişkisini, haritacılık, sosyal bilimler, politika ve sanat alanlarının kesişiminde sorgulayan, katılımcılığa da veren bu iki deniz arasındaki işi de görebiliyorsunuz. Pelin Derviş danışmanlığında Superpool tasarımıyla ortaya konmuş bu e, sergisini Serkan'ı buradan tebrik ediyoruz. Serkan Taycan'ı ve bu sergiyi mutlaka tavsiye ediyorum. E, müze Gazthane'yi ve Gazthane Hasanpaşa Gazthanesi'ne gidip vakit geçirmek için zaten pek çok etkinlik, atölye çalışması, konser, sergi, tiyatro ya da performans ya da sadece Afife Batır Kütüphanesi'ne gitmek bile yeterli bir sebep olabilir aslında. Çok uzakmadan hemen ikinci bir mekandan tabii ki çok daha uzun süredir İstanbullunun hayatında olan dönüştürülmesi, kente kazandırılması, növcut. E, Daha erken tarihlere dayanan bir süredir ne güzel orada çeşitli film gösterimleri, birazdan anlayacaksınız açık hava sineması örneğin, konserler ya da sergiler için gidip gelmeye başladığımız. Eğer izleyici olarak gidip gelmiyorsak işin daha üretim, prodüksiyon tarafındaysaksa uzun yıllardır dizi ve film piyasası olarak hizmet vermekte olan özelleştirilmiş bir yerden bahsediyorum. Evet, Baykos. Kundura'dan bahsediyorum. Gözünüzde canlanması adına eğer biraz dizilere aşinaysanız Hatırla Sevgili, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Arka Sokaklar, İstanbullu Gelin, Vatanım Sensin Bunlar hep Beykoz Kundura'da çekilmiş. Çünkü dizi ve film platosu olarak hizmet veriyor. Ben bugün oradaydım. Bugün de orada yine çeşitli çekimler vardı. Aynı zamanda pek çok video klipten özellikle rock Ağırlıklı ama pop da olabilir. E, video kliplerden görebilirsiniz. Çünkü ham, endüstriyel, hangar e, nitelikli yüksek tavanlı mekanlar e, var burada. İçinde pek çok e, farklı bu açıdan kullanabilecek e, yer var. E, ama bunun dışın tabii ki bu setlere ve platolara çalışma alanlarını korumak, mahremiyeti de korumak adına giriş imkanı değil ama Beykoz Kundura'nın farklı farklı alanlarında örneğin hemen Boğaz kenarındaki Çim alanında açık hava sineması performanslar, konserler, buluşmalar partiler, davetler yapılabiliyor bu tarz organizasyonlar var İçinde kendisinin de bir sinema ve gösterim salonu, sergi alanları kafeleri, restoranları var yine gittiğiniz zaman bütün günü rahatlıkla geçirebileceğiniz bir yer ve de e, bunun Taçlandıracak uzun süredir yürüttükleri bir araştırma var Beykos Kundura adından da anlayacağınız üzere benim vardı zamanında Sümerbank Beykos Kundura buradan e, ayakkabılar özellikle postalı örneğin e, meşhurda ayakkabılar kıyafetler bazı şeyler aldığımız zamanlar vardı ne kadar dayanıklı ve ekonomik olduğunu da hatırlıyorum. Uzun süredir bu e, endüstriyel belliğin de izini sürmek adına Kundura Hafıza Arşivi'nin kaynaklık ettiği bir e, proje üzerine çalışılıyordu. Bir e, bu endüstriyel mirası orada yaşayanlar, çalışanlar, örneğin işçiler ya da lojmanlarda kalanlar ya da deneyimleyenlerin ağzından, gözünden bir sözlü tarih öyle bir perspektiften bakmayı öneriyordu. Sümerbank Deri ve Kundura Fabrikasının üretim tarihine e, bakmayı yönelik bir araştırma projesi vardı. Arşiv çalışması vardı. Dediğim gibi sözlü tarih çalışması vardı. Hatırlatmak adına 1999 yılına kadar faaliyet gösteren bir yer. 2000'li yıllara tek de Beykoz ve civarı bu Beykoz Kundura nedeniyle Sümer Bakteri ve Kundura Fabrikası nedeniyle bir işçi semti olarak adlandırılıyor. Bu açıdan sosyoekonomik ve e, ekonomik bir etkisi de var dönüştürücü bir etkisi de olmuş Beykoz Kundura'nın bulunduğu yerin bunu da vurgulamak lazım beykozkundura.com'da dijital olarak da web sitesinde öğrenebileceğiz pek çok bilgi var ama ben yine de mekana gidip bu sergiyi de yakın zamanda açılan yine haziran sonu temmuz gibi ziyarete açılmış olan 2021 yılını 5-6 yıllık araştırma sürecinin Ee, beklediği bir dönem var. bakın 2017 yılında bile bir proje koordinatörü var. Örneğin burada görüyoruz Sevinç Alhanoğlu, Demet Yıldız, Süreyya Topaloğlu 2017'den günümüze kadar proje koordinatörlüğü yapmışlar. Kundura Hafızalı'nın proje yöneticisi ise Buse Yıldırım. Zaten Beykoz Kundura'daki pek çok farklı e, projenin oranın genel programasyonunda da onun yönetimi söz konusu. Buradan da Buse Yıldırım'a selamlarımızı iletmiş olalım bu vesileyle Kundura Hafıza Sözü Tarih Görüşmelerine katılan tüm Kundura emektarlarına teşekkür etmişler. Küratörlüğünün Seda Yıldız'ın sergi tasarımı ki böyle hafızaya dair belgelerin ağırlıklı olduğu sergilerde sergi tasarımı çok belirleyicidir. Sergi tasarımı ve grafik tasarımı Future Anecdotes yani Aslı Altay, Can Altay ve onların oluşturduğu ekip üstlenmiş iyi de bir sergi tasarımı ...olduğunu görüyoruz. Güzel de bir kitapçık yapmışlar. Ee, burada... o ...katılımcılardan küçük küçük... ...alıntılar da e, kurmuşlar. Mesela benim biraz önce gündeme getirdiğim... kendemin de çok iyi hatırladığı... ...bu dayanılık meselesine gidecek olursak... ...Abdullah Kaya memur şöyle demiş... ...Sümer Bank ayakkabıları... ...6 ay garantili satılırdı mağazada. 6 ay içerisinde öselesi yırtılırsa... ...derisi yırtılırsa... ...getirir masaya verir değiştirir, alır giderdi de tekrar yenisini. Böylesine sağlam mal yapılıyordu. Günümüzün hızlı tüketim ve üstelik de moda toplumunda e, bu, bu kültürde çok da beklenmeyen bir şey. İnsanlar bir ayakkabıyı bir yıldan fazla belki modası geçer diye de giymek istemiyorlar. Bütün üretimde, tüketimde artsın diye son derece dayanıksız şeyler yapılıyor. Ama bu biraz daha sosyal devlet anlayışının e, getirdiği dönemlerden kalma anıtılar. Burada e, görüyoruz Sümerbank Fabrikası'nın ta 19. yüzyılın başına dayanan aslında Beykoz Tağıt Fabrikası'nın kuruluş yeri olarak da biliniyor. Burası 1804'te 3. Selim'de, Selim döneminde kurulmuş. E, hemen yanında bir tabakhane kurulmuş 1810'da biraz tarihi hakkında da bilgi e, verelim. E, ve de sonrasında Beykoz Deri Fabrikası 1933'te Cumhuriyetten sonra eee Sümerbank Deri ve Kundu, Kundura Sanayi Müessesesi adını alıyor. Sümerbank devrediliyor. Ondan öncesi önce atölye fabrikası sonra deri fabrikası olarak Kundura imalatı zaten başlamış durumda Osmanlı döneminde de. Mesela 1943'te fabrika Türkiye'de memurlar çalışan herkese ücretsiz ayakkabı dağıtmış. Böyle ilginç Bilgiler o zamanki Türkiye devletinin devletçilik, hakçılık biraz daha sosyal devlet anlayışına ne kadar yakın olduğunu da göstergesi niteliğinde bu tarihten bahsediyor. Ta ki işte dediğim gibi 1999'da bakanlar kurulu kararıyla kapatılması zaten 2000'lerden sonra Tüsmerbank bazıları kapanıyor ve de E, Yıldırım Holding'e 2003 yılında özelleştirilerek satılması ve sonra Yıldırım Holding'in burayı televizyon ve sinema yapımlarının ev sahipliği yaparak öncelikle sonra da sözlü tarih çalışması başlatarak ve bugünkü Boğaz kenarında hakikaten sinema ağırlıklı ama başka alanlarda da e, örneğin tiyatro, performans, dans, müzik, görsel sanatlar alanlarında pek çok proje ev sahipliği yapan bir E, hale gelmesi kente kazandırılmış güzel bir e, mekan olması e, belki kent merkezine çok yakın değil Beykoz Kundura biraz vakit ayırmak gerekiyor ama çeşitli ulaşım imkanları da var beykozkundura.com adresinden buradaki özellikle Kundura'nın hafızası bir fabrikaya sığan Dünya sergisini mutlaka görmek lazım. Zaten 18 Haziran itibariyle açıldı. Daha oldukça yeni bir sergi. Uzun soluklu olacağını da umarım dediğim gibi web sitelerinde de serginin de ötesinde çeşitli dijital materyaller de var. Fakat burayı anmamın, bugünlerde buraya gitmemin başka özel bir sebebi daha var. O da proto sinema. Adından belki Beykoz Kundura'nın da odaklandığı alanlardan biri olan sinemaya... E, dair sadece ona odaklanan bir e, mekanmış, projeymiş, kurulmuş gibi algılıyor ama ondan ibaret değil. Şu anda Beykoz Kundura'da oranın sergi mekanlarında yine böyle antrepolar gibi, hangar gibi büyük alanlarından birinde 2011 yılında kurulan Proto Sinema'nın 10. yılı vesilesiyle bir görsel sanatlar sergisi var. İçinde hareketli görüntüler, videolar, filmler de var şüphesiz. E, adı Bir Zamanlar Kavranamayan bunun serginin başlığını vurgulamak isterim. Proto sinema dünyanın farklı yerlerinde başında Mary Sprito var. Türkiye ağırlıklı olarak Türkiye ile New York arasında yaşayan bir küratör sanat yöneticisi. Eker amacı gezici bir proje, bir kuruluş olarak tarif ediyor. Mekanlar ve iş birlikleriyle küresel endişelere ve sahada değişen koşullara tepki oluşturacak şekilde değişir, dönüşür Diye tarif etmişler ama dünyanın farklı yerlerinde elbette İstanbul'da da mekana duyarlı bağlama özgü projeler sergiler düzenleyen bir sanat kurumu kuruluşu özellikle İstanbul ve New York merkezi hareket ettiğini dolayısıyla Türkiye'den sanatçılarla da yoğun bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz neler yapıyor protozin adlı örneğin bir fanzin bir yayın çıkartıyor son dönemlerde e, gezici gösterim programları düzenliyor kamusal programlar tartışmalar konuşmalar yapıyor benim de zamanında mentorluk yaptığım emerging curators yani genç ve yükselen küratörlere sanat yöneticilerine mentorluk yapılan danışmanlık yapılan programlar yürütüyor en son Alper Turan bunların katılımcılarından. Biriydi e, sergiler yapıyor şüphesiz yeni üretimler yapıyor sanatçılarla birlikte ve bu bir zamanlar kavranamayan e, da protozin işbirlikçileri bu kez Lara Fresco, Mary Sprito ve Alper Turan olmuş e, bunu e, belirtmek lazım ama bir zamanlar kavranamayan bu proto sinemanın 10. yılı vesilesiyle Beikos Kundra'da 10 Ekim'e kadar Cuma, Cumartesi, Pazar günleri saat 3 ile 8 arasında görebileceğiniz bir sergi var. Tarihleri tekrar etmek isterim çünkü biraz kısa soluklu bir sergi bu. 4 Eylül, 10 Ekim, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri saat 3 ile 8 arasında. Gittiğiniz zaman mutlaka hemen çok yakınında olan Kunduran'ın hafızası bir fabrikaya sınan dünya adlı e, kültürel bellek, materyal kültür ve arşiv sergisine de bakmak ve Beykoz Kundra'nın içinde mutlaka dolaşmak açık ve kapalı mekanlarında icap eder. Ama bir zamanlar kavranamayan sergisini proto sinemanın 10. yılı vesilesiyle dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların yeni işler ürettiği ya da daha önce e, sergilenmiş işlerinden mekana adapte ettikleri bir seçki karşımızda Abbas Akhavan, Hera Büyüktaşçıyan, Banu Cennetoğlu, Sil Floyer, Gülşah Mursaloğlu, Zeyno Pekünlü, Paul Pfeiffer, Amy Seagal, Mario Garcia Torres. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8, 9 sanatçının... Hareketli görüntü, video, heykel, yerleştirme gibi farklı medyadan çalışmaları söz konusu. Farklı dünya dört bir tarafından da destekçiler var işin içinde. Serpil ve Buse Yıldırım, yani Yıldırım Holding'in desteği var. The Foundation for Arts Initiatives, Saha Derneği, Ekbiciye İç. Ee, gibi e, Meksika konsolosluğu gibi pek çok yerden de destek alarak bu uluslararası sergiyi hayata geçirilmiş. Durumdalar. Umarım bu sergiyle ilgili önümüzdeki dönemde Mary Sprito ve de Yükselen Küratörler programı kapsamında, mentorluk programı kapsamında da desteklenen Alper Turan bu projede de küratöryel çalışması ve proteziğine katkısı var. Onlarla bir söyleşi gerçekleştirebiliriz e, diyorum. Bir zamanlar kavranamayan sergisi. İçin 10 Ekime kadar vakit olduğunu da buradan vurguluyorum. Bu işler bir araya getirilirken algı ve kavrayış ikilisini ve bunların zaman ve mekana bağlı olarak nasıl değişime uğradığını çapraz sorgulamaya çalıştığını iddia ediyor sergi. Yani proto sinemanın genel olarak programasına baktığımız zaman da her zaman bağlama ve mekana duyarlı. Mobil adeta göçebe gittiği kentte orada seçtiği mekanda çok da sergi mekanı olarak kullanılmaya alışkı, alışkın olmadığımız farklı farklı yerlerde karşımıza çıkar. Yine terk edilmiş bir endüstriyel yapı olabilir, bir fırın, bir pastane olabilir, bir kafe olabilir, bırakılmış bir eski gece kulübü olabilir. Biraz böyle yerler kullanmaya da meraktır. Orada mekana, yapıldığı zamana bağlama duyarlı işler, mekana özgü işler ortaya koymaya çalışan bir yaklaşımı vardır ve bunun algılanması ve kavrayışı üzerine de odaklanmaya çalışan bir sergi bir zamanlar kavranamayan kişisel, yerel ve küresel ilişkileri ve bunlarla ilgili tüm yerleşik fikirleri kurumları yeniden düşünmeye iten bir kriz anda ortaya çıkan sergi, bizi algı ve kavrayışın şaşırtıcı işleyiş biçimlerini tekrar düşünmeye davet ediyor. Diye yazmış Alper Turan. Sergi algılanan zaman ve mekanı büken sanat eserleri aracılığıyla idrak sürecinin kendisine ışık tutuyor demişler. Ee, bu sergiyi gezmek için proto sinemanın 10. yılı kutlu olsun diyoruz. Nice Türkiye'de dünyanın dört bir tarafında yeni üretimler, sergiler, gösterim programları, kamusal programlar ve merakla takip ettiğimiz ProtoZin son dönemlerde de sıklıkla ortaya çıkan bu yayın mecrası diyelim. Bunların hepsini takip etmek mümkün. Evet ben programcınız Çelenk. Açık Radyo'da hariçten sanat programında her Hafta 2016 yılın Nisan ayından beri Pazartesileri Türkiye saatiyle 16:30'da yayınlanan. Eğer kaçırırsanız, iTunes'tan, Spotify'dan ya da Acıbadır'ın kendi web sitesinden podcast olarak da arşivden de takip. Edebileceğiniz e, programımı bu hafta karşınızdaydım. İstanbul'un Avrupa yakasında kültürü sanata kazandırılmış Beykoz Kundura ve Hasanpaşa Gastanesinden farklı örneklerden yine görsel sanat ağırlıklı programlarında neler olduğunu bilgisini bizzat bugün e, ayrıntılı bir şekilde gezdikten sonra sizinle paylaşmak istedim. İyi haftalar, iyi bir kültürel sanat sezonu diliyorum hepimize. Hoşçakalın. Harici den sanat gezegenden kültür sanat haberleri Tokyo South America Australia France Germany UK All in out a time is right for dancing in the street Çelenk Barfa